Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 6 Nisan 2022 tarihli yayınımızda. Özel bir belgeseli konuşacağız. 41. İstanbul Film Festivali kapsamında dünya premieri gerçekleşecek olan Kudelka Aynı Nehirden Geçmek isimli e, filmin iki üreticisin, yönetmeni Coşkun Acar'la filmin senaristlerinden ve aynı zamanda kurgusunda da imzası bulunan Ayhan Hacı Fazlıoğlu bu akşam açık gide bizlere eşlik edecek. Daha doğrusu biz Kuderika Aynı Nehri'den geçmek isimli bu çok özel filme ilişkin sorularımızı kendilerine yöneteceğiz. Evet lafı daha da dolandırmadan konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Coşkun Bey ve Ayhan Bey vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için biz teşekkür ederiz. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz şu anda. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet premier yapılacak festivalin ikinci haftasına denk geliyor gösterimler 14 Nisan 16 Nisan tarihlerinde Kadıköy'de ve Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nda e, izleyicilerle buluşacak bir belgesel söz konusu. E, dünya tarihinde iz bırakan sayısız olayı ve yüzlerce antik kenti ve arkeolojik kalıntıyı fotoğraflayan e, efsane bir bir Joseph Kudelka ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Kudelka hakkında, kabaca Kudelka hakkında diyebileceğimiz bir e, belgesel bu. Kudelka Aynı Nehri'den geçmek. E, benim izleme imkanım öncesinde bulunduğu bir basın mensubu avantajıyla. Dinleyicilerimize haraletle tavsiye edeceğim ama niye bu e, tavsiyeyi kendine yönlendireceğimi de bu söyleşi gösterecek şüphesiz. Öncelikle efsanevi fotoğrafçı diyorum Joseph Kudayka. Bilenler çok iyi biliyor ama e, açık radyo dinleyicilerine Kudelka ile aşina olmayanlar için siz bu e, ikonik figürün ve sonrasında da geliştirdiğiniz e, iletişime ve ilişkiye anlatarak söyleşi başlatabilir misiniz acaba? Evet, e, Joseph Kudaka gerçekten fotoğrafla biraz derinlemesine ilgilenen herkesin çok iyi bildiği bir isim dünyada. Şu anda e, belki de yaşayan birkaç efsane fotoğrafçıdan bir tanesi. 1938 doğumlu. Çek Çekoslovakya olduğu dönemde, Çek Çekoslovakya'da, Morovya'da doluyor Prag'da yaşamını ve şeyini sürdürüyor eğitimini aslında uçak mühendisliği okuyor ve işini de yapıyor. Fakat Prag tabii çok sanatla ve fotoğrafla iç içe bir şehir. Orada da öyle bir gelenek var. Fotoğrafa ilgisi çocukluk yaşlarında başlıyor Kudelka'nın. Ve Prag'dayken de işini sürdürdüğü, mühendisliği yaptığı sürece de fotoğrafla ilgili e, işlerinden üretmeye başlıyor. E, i̇lk olarak e, hatta Prag'da tiyatro fotoğrafları çekiyor. Çekoslovakya'daki Çingeneleri, e, asimile olan Çingeneleri fotoğraflamaya başlıyor ki e, dünyada Kudelka ile özdeşleşmiş işlerden bir tanesidir gerçekten için yenileri Kudelka'nın. Daha sonra da Cipsiz diye bir kitabı zaten çıkıyor, yayınlanıyor. Arkasından aslında Kudelka'nın bugünlere gelmesinde belki de çok önemli bir nirengi noktası oluyor. Bu 1968 Rusların Praga işgali. Evet yani bu çok önemli bir nokta çünkü Joseph Kudelka e, aslında e, pek böyle savaş fotoğrafları ya da e, buna benzer şeylerle pek ilgilenmediğini söylüyor. Kendi ağzından hani duyduğum için bunu söylüyorum. E, fakat şey diyor bu bana yapılan bir şeydi ve benim yapabileceğim tek şey dışarı çıkıp fotoğraf çekmekti. Ve gerçekten dünyada Joseph Kudelka'nın bugün fotoğraf olan yolculuğunun böyle bir trajediyle başlaması yani bir işgalle başlaması enteresan. Daha sonra bu evet. çektiği fotoğraflar Prag 68'de bir yıl sonra hatta anonim olarak yayınlanıyor. O zaman Sovyetik bir düzen var Çek Çekoslovakya'da ve bu yüzden ismi yayınlanmıyor. Fakat aradan geçen zaman içerisinde bir ödül ve davet kazanıyor. Fakat ismine gönderiliyor mektup Magnum tarafından. Bu ismine gönderildikten sonra maalesef Joseph Kudelka ailesine ve kendiyle ilgili bazı endişelerinden dolayı ülkeyi terk ediyor. Bundan sonra ilk önce İngiltere'ye gidiyor ve bundan sonra da bir sürgün yaşamı başlıyor aslında. Daha sonrasında da zaten kitaplaştıracağı sürgün adında bir kitabı çıkıyor, kitaplaştırıyor o serüveni de. Buradan da gördüğünüz gibi aslında Joseph Kudelka kendi yaşamıyla, yaşadıklarıyla, deneyimledikleriyle ve hayat çizgisiyle paralel işler üretiyor. Yani kendi fotoğrafçılığını açıkçası e, yürüdüğü yolda, ilerlediği noktalarda karşılaştığı ve yaşadığı şeylerle deneyimledikleriyle açıkçası kuruyor. E, tabii Magnum'a üye oluyor, Magnum'a giriyor. Magnum'a girdikten sonra da fotoğrafçı olarak hayatını tamamen kendi kurduğu, kendi e, ilkeleriyle devam ettiriyor. Zaten dünyada da bilinen... Aslında kendi kurallarına, ilkelerine çok bağlı, hiç esnemeyen, çok e, şahsına münasır sert bir kişilik o anlamda. Yani işleriyle ilgili çok yani ilkeli ve hiçbir zaman taviz vermiyor işlerinde ve yaptığı şeylerde. Tabii ki onlarca kitap yayınlıyor, e, o, yani onlarca sergisi, dünyanın her yerinde işleri ve sonunda da Gerçekten e, Joseph Kudelka baktığımız zaman fotoğraf ve fotoğraf sanatı ile ilgili hatta sanat tarihinde bence çok önemli bir yerde, çok önemli bir karakter haline dönüşüyor. Bugün de hala yaşayan e, ve üreten bir insan olarak Paris ve Prag'da yaşıyor. Evet bir aksilik olmadığı takdirde Asakureyka'nın sanatını, fotoğrafçılığını açık radyoda bir başka kuşakta, fotomüze kuşağında da değerlendirme imkanını bulacağız. Belgeselimiz vesilesiyle güldüren Büyükle bir araya geleceğiniz bir süreçte organize edildi ama biz bu kaydı yaparken henüz e, o gerçekleşmediği için yine bir, hani bir aksilik olmazsa Şahin'i koyayım ama Kudelka üzerine ne kadar konuşsak az hakikaten. Ben e, açık de şimdi biraz filme yaklaşalım istiyorum. Kültür Sanat e, manzarasında önümüzdeki günlerde prümeyeni yapacak Kudelka Aynı Nehirden Geçmek e, belgeseli hakkında da söylenecek çok şey var çünkü daha da. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim eğer tabii ki Ayhan Bey'in özellikle ekleyeceği bir şey yoksa Joseph Kudek hakkında. Şöyle bir durum ekleyebilirim. Ben bu projeye haberdar olduğumda elbette Kudeyka'yı tanıyordum, fotoğraflarını izliyordum. Fakat bir bu tarz bir yakınlaşma olunca bir internet üzerinden bir çıkmış röportajı var mıdır? Daha yakından tanımak adına şöyle bir bakayım dedim. Neredeyse hiç bulamadım bir, bir iki tane bir şey çıktı. Ee, o anlamda da e, bu film e, önem arz ediyor. Evet çok kıymetli bir belge bırakmış oluyoruz hakikaten. Hani hem fotoğraf ilgilileri için hem Kudelka'yı merak edenler için hem de aslında dünyayı merak edenler için diyebilirim galiba. Çünkü Kudelka'yı 6 yıl boyunca Kudelka'ya eşlik ederken e, ortaya çıkan görüntülerden derlediğimiz bu film Bence çok önemli dünyaya ilişkin ve çok kıymetli işaretler barındırıyor. Zaten ismi de e, Heraklitos'un bir fragmanından alıntı Aynı Nehirden geçmek. Hadi şimdi konuşalım e, Kudelika belgeselini. Coşkun Bey e, tanışıklığınız Kudelika ile 2008'e dayanıyor. Bülten'den böyle öğreniyorum. İlk evet. yolculuğunuz ise 2011 yılında çıkıyorsunuz ve yıllar sürüyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde her yıl ortalama 6000 bin kilometreyi birlikte kat ediyorsunuz Josef ile. Ee, biraz anlatır mısınız bize e, bu e, yapım süreci dediği evet, tanışmanızı şimdi, tabii ki. Şimdi şöyle Joseph Kudeka, yani ben aslında e, biz Ayhan'la e, sınıf arkadaşıyız okuldan. E, i̇letişim fakültesinde okuduk, radyo, televizyon, sinema okuduk. Fakat bizim okul işte bir şekilde... E, Gazetecilik formasyonu, işte farklı bir şekilde iletişimin diğer alanlarıyla ilgili. Ben fotoğrafı sinema için başlamıştım ve fotoğraf benim kariyerimde ilk başlarda daha öne geçti açıkçası. Ayhan daha sinema yolunda gitti ama hiç bağımız kopmadı. Açıkçası böyle bir şans düşünün yani bizim okul arkadaşlığımız başladığı dönemde yani... Bir şeylerin adımları atılmış. Gelecekte aslında neler olacağıyla ilgili pek bilmesek de bir şeyleri orada başlamış. Fotoğrafçı olarak Joseph Kudelka'yı açıkçası fotoğrafa ilk başladığım yıllarda e, tanımaya başladığımda çok ilgimi çekmişti. Ve yani gerçekten benim için e, yaş yani dünya üzerinde e, iyi işlerini sevdiğim. E, ustalardan bir tanesiydi ve hayranlıkla da kitaplarını ve fotoğraflarını eserlerini izliyordum, seyrediyordum, bakıyordum e, hakkında çok fazla yapılmış bir şey yok çünkü kendisi de çok fazla ulaşılabilir değil hayatı bir kapalı kutu e, ben Joseph Kudelka'la ilk 2008 yılında aynen e, burada Pera Müzesi'nde retrospektif sergisini kurmaya gelmişti. o zaman retrospektif sergisi açılacaktı 2008 yılının başında benim fotoğrafçılıktan dolayı e, yurt dışındaki belli ajanslarla, fotoğrafçılarla işte bir şekilde bağımız oluyordu editörlerle. E, bu bağlantıların bir kısmı da işte Magnum'dan fotoğrafçı arkadaşlarım vardı. İşte Türkiye'ye gelen, bizim oraya gittiğimiz zaman buluştuğumuz işte Magnum'un kendi içerisinden editörler. E, bir şekilde bir e, karşılıklı e, ilişkimiz vardı e, insanlarla. Joseph Kulelfa geldiğinde aslında... Projesinin bu kalıntılar projesini ruins projesini zaten halihazırda hazırda 20-25 senedir bütün Akdeniz coğrafyasında yapıyordu. Ama Türkiye ile ilgili çok fazla bir şey yapmamıştı ki Türkiye gerçekten bu konuda belki de kendisini söylediği şekilde bir hazine ve dünyada da yani Akdeniz coğrafyasının içerisinde de arkeolojik kalıntılar yani Helen Roma uygarlıklarına ait kalıntılar açısından İtalya ve Yunanistan'dan dahi daha fazla ve daha zengin bir içeriğe sahip. Ee, evet. Bana benimle bağlantı kurdu. Benim kontağımı arkadaşlarından ve Magnum'dan almış, aldığını söyledi ve benimle bağlantı kurdu ve bu projeyi yapmak istediğini söyledi. Aslında ilk başta biz bir film yapmak için yola çıkmadık. Aslında onun projesini hayata geçirmek için, Türkiye bölümünü hayata geçirmek için benimle işbirliği yapmak istedi, benimle çalışmak istedi. Ve bunu yapıp evet. yapma, yapmamak istediğimle ilgili e, bana sordu. Ben de tabii ki çok heyecanlandım bunu e, duyduğumda. Çünkü benim için de gerçekten e, efsane bir fotoğrafçıyla böyle bir deneyimi paylaşmak müthiş bir fırsat ve hmm. deneyim olacaktı. Ama şöyle söyleyeyim. İlk bu tanışma ve bu çalışma ile ilgili öneri geldiğinde kafamdaki tek şey şu olmuştu. Yani bu yolculuğu mutlaka ve mutlaka Belgelemeliyim bununla ilgili geriye bir şey bırakmalıyım ee, bir yani fotoğraf kariyerim daha fazlaydı ve fotoğrafın burada yetmeyeceği konusunda kendime kesinlikle e, bir şey söylemiştim ve video film yani filmi almak istiyorum diye kendimi için bunu geçirdim. Ama bunun hiç kolay olmayacağını açıkçası biliyordum. Yani ilk karşılaşmadan, daha önceki bildiklerimden bir şekilde Kudelka'nın. Çünkü Kudelka gerçekten bu tarz şeyleri pek sevmediğini daha sonra da ifade etti. Ve e, kendisini yani gerçekten e, bu anlamda çok izole eden, yani yalnızlığı seven, çok işine hakim, başka hiçbir şeye odaklanmayan bir yapısı var. Ve bu e, evet. film bu tarz işleri de pek sevmediğini söylemişti. Ama ben bir şekilde bu yolculuklara çıkmaya başladık. İşte 2008'den sonra 3 yıllık bir süreç geçti. Bu sürede araştırma işte bütün o e, neler yapılacağı konusunda çalışmalarımız devam etti. 2011'de ilk yolculuğumuza çıktık. Tabii ki çok tedirgin bir yolculuktu benim için. İlk defa tanımadığım aslında yakından kişisel olarak belki tanımadığım işlerini bildiğim bir insanla başka bir düzende. E, yola çıkıyordum. Yani aslında gerçekten Kudarkıyı şimdi tanımaya başlayacaktım. E, bir taraftan da bildiklerimin benim üzerimdeki tedirginliği olduğu için gerçekten e, zorlandım. Fakat şöyle söyleyeyim yolculuklar o kadar iyi geçti ki çok zordu. Kudarkı çok çalışan bir insan. Çok disiplinli bir insan ki onu kudelka yapan şey bu. Ben de bu noktada kendi enerjimi, kendi çalışmamı ve yapabileceklerimi en üst noktaya taşıdım. Ve bir müddet sonra açıkçası yavaş yavaş bu belgeleme işiyle ilgili adım atmaya başladım. Fakat açık ilk anda bunu istemediğini ve kesinlikle bu tür şeyleri sevmediğini ve yapmadığını istedi. Ben de şeyi söyledim ona. Artık yani belli bir zaman geçmişti ki 3 sene sonra artık böyle yani 2 sene sonra. İlk başta çok uzaktan çok böyle hani hafif hafif yapıyordum bu işleri. Sonra bir anda tabii e, bir yerde kırılma noktası yaşadık. Afrodisyas da bana şey dedi. Yani ben istemiyorum bunları sevmiyorum deyince ben de şeyi söyledim. Yani Joseph burada benim tek bir motivasyonum var. Ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ne yapabilirim bilmiyorum. Ama buradan geriye bir şey kalmalı. Bunlar çok önemli. O da en sonunda şunu söyledi. Bana direnemedi. Çünkü yolculuklarımız çok iyi gidiyordu. İşini çok iyi yapıyordu. Ve ben orada her şeyi yapıyordum. Yani arabayı kullanmaktan, işte bütün prodüksiyonu ayarlamaktan, kalacak yeri ayarlamaktan, yani antik kentlerdeki organizasyonu yapmaktan her şeyi yapıyordum. Bunun yanında bir de film çekmek gerçekten çok ciddi bir durumdu. Fakat ben buna gerçekten çok motive olmuştum. Bu konuda ve dedi ki e, tamam fakat bu materyalleri hiçbir şekilde benim izim olmadan kullanamazsın dedi. Ben de kabul ettim. Ondan sonra bu süreç başladı. Bu süreçten sonra artık e, benim bu filmle ilgili teknik, teorik, içerik, e, görüntü, e, dili açısından, ne olabileceği açısından ama hiçbir şey planlamam mümkün değil. Yani sadece ve sadece tanık oluyordum. Fakat tek şeyim vardı artık daha yakından tanık olmaya başlamıştım. Ve e, bir takım şeyleri e, daha kolay yapmaya başlamıştım. Benim bu eforumu gördükten sonra, bu çalışmamı gördükten sonra Kuderika açıkçası bir müddet sonra e, merak etmeye başladı. Ve bana bu aşamadan sonra bir takım şeyleri gördükten sonra yardımcı olmaya başladı. Ve ben de kendi e, yaklaşımımı e, tüm bu süreç içerisinde her sene ...bir şekilde kontrol ederek... kudaykayı tanıyarak, onu anlayarak... ...onun ne yapmaya çalıştığını... ...nasıl bir insan olduğunu... ...karşısındakiyle nasıl ilişkilendiğini... ...doğayla nasıl ilişkilendiğini... ...insana nasıl baktığını... ...yani tarihe nasıl baktığını... ...taşlara nasıl baktığını... ...gökyüzüne nasıl baktığını... ...ya yani o kadar çok merak ettiğim şey vardı ki... ...bunların hepsine çok yakınlaşmaya başladım... ...ve bu andan sonra açıkçası... ...filmin bir takım şeyleri... ...yerine oturmaya başladı... Ve e, açıkçası buradaki en önemli bizim rehberimiz de Kudelka oldu. Ben Kudelka'yı anlamaya başladıkça e, çektiğim şeyler, onunla ilgili konuşmalar ve her şey daha oturmaya başladı. Tabii şöyle bir şey var. Ayhan'la e, bu yolculukların akabinde e, bir arada bazen konuşuyorduk. Ben işte e, yani yaklaşım olarak ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım yani bu filmin kurgusuna gelene kadar neleri kaydedebiliyorum, neleri edemiyorum, nasıl bir görüntü yaklaşımı kurmam açısından zaman zaman konuşuyorduk. Ve yolculuklarda açıkçası en sonunda kendime bir yaklaşım buldum. Daha sonra Ayhan'la da biz bu 2016'daki son yolculuktan sonra kurguya geçtiğimiz aşamada Ayhan'a çok ciddi bir iş güçlü. Yani bu film tabii ki çekilirken çok şey yapıldı ama bu filmin editinginde yani bu filmi kurgularken Ayhan'la beraber gerçekten çok fazla yeni bir başka bir çalışma sürecine geçildi. Bu noktada Ayhan ilk önce bütün her şeyin yani daha yakından tanıyabilmek ve o materyali iyice bir sindirebilmek için tüm çekilenler yani 130 saatlik görüntü üzerinden ve yaklaşık 30 saatlik konuşma üzerinden bu işe ilk bir Ayhan'ı yalnız bıraktım. Bu aşamada Ayhan'ı dinlemek belki daha açık ve evet. şey olacaktır. Lütfen, lütfen ben de Ayhan Hacı Fazlıoğlu'na bırakıyorum sözü. Aslında kurgu süreci 2015 yılında başladı diyebiliriz. Çünkü Coşkun Kudeyka'nın bir sergisi için ona bir 2014 yılına kadar çektiklerinden bir klip hazırlamak istiyordu. O dönem hızlıca çok kısa bir zamanımız vardı bir görüntülere arda, arda bağlayıp bağlayıp bir, bir, işte bir gezi videosu gibi bir şey hazırladık. E, o aslında hem çekimlerde hem de e, daha sonraki kurgu aşamasında bizim ne yapmamız gerektiğine dair e, kabaca bir fikir verdi. Eksiklerimizi görmemize e, şey, sebebiyet verdi. Coşkun da bu doğrultuda e, gidip e, özellikle 2015 ve 2016'daki çekimlerde e, çok daha İyi görüntüler. E, hatta e, nasıl ikna etti bilmiyorum ama Josefe mikrofon, yaka mikrofonu takıp seslerini bile kaydetmeyi başarabildi. Ondan sonra e, 2016'da 130 saatlik bir görüntü vardı elimizde. Bunlara e, defalarca izledik. E, özellikle ben biraz daha fazla izlemiş olabilirim. Sonra e, sıkı bir tasnif yapıp işimize yarayacakları, aslında daha doğrusu hiç işimizin yaramayacakları ayırdık. Geriye kalandan da anlamlı bir bütün nasıl çıkartabiliriz diye oturup konuşmaya başladık. Ee, ama öyle bir yığın vardı ki elimizde işin içinden çıkmak neredeyse imkansız hale geliyordu. Çünkü bir 6 senelik bir süreç bu, bu süreci bir bütün halinde sunmak biçim olarak da kolay değildi. Ama şöyle bir yöntem yaptık. Bayağı konuşmaları kağıt, kağıtlara fotoğraflarla basıp bir pano oluşturup Makasla kesip yapıştırıp bir cümleleri tamamladık. Bu şekilde ilerledik ee, ve sonunda e, filme ulaştık diyebilirim. Şimdi şöyle ben de biraz bu noktada şey yapayım. Ayhan Kurguda gerçekten yani şöyle söyleyeyim. Bu film yani evet ben bu yolculukları yaptım, o dostluğu geliştirdim. Ama edit aşamasındaki bence büyük şansım benim de Ayhan olmasıydı. Çünkü şöyle söyleyeyim e, orada da gerçekten birbirimizi anlayabilmek, e, bazen ufak çatışmalar yaşasak da onları iyi bir şekilde aşabilmek ve e, Kudelkayı Ayhan'ın yolculukları daha doğrusu izledikten sonra onu anlayıp özümsemesi e, gerçekten e, işimizi çok kolaylaştırdı. Daha sonrasında şöyle aslında yani mekanlar aslında e, biz filmi Kudelka'nın konuşmalarını tekste dökerek o tekst üzerinden kurmaya başladık ilk önce. Yani ilk önce evet. anlamlı olarak onun formülasyonlarını, hayata bakışını, fotoğrafa bakışını, sanat anlayışını, yani geçmişte yaşadıklarını falan aslında bu konuşmalardan biz bir tekst çıkardık. Bu tekstin üzerinden de yani mekanlar ve belli hikayeleri, konuları birleştirmeye başladık. İlk şeyimiz aslında böyle biraz ortaya çıkmaya başladı. Bu kurgu sırasında işte tabii ki mekanlar ve hikayeler dağınık ama bu bir puzzle. Yani ne önce, ne sonra, ne ortada bunlar da bir problematik. Yani bir sinema diline çevirmek, sinematik bir izleyici izlenme durumuna çevirmek de bir süreçti. Ama önce gerçekten o teksti ortaya çıkardık bununla ilgili iki tane kitap yaptık bu kitap üzerinden hatta manuel editledik Ayhan'ın dediği gibi ve arkasından da açıkçası temelde bir 3 saatlik bir anlamlı parçalar çıkardık bu parçaların da yavaş yavaş eleyerek 1 saat 40 dakikaya düşürdük ve sonra da şöyle bir şey oldu bu filmin artık bu puzzle'ın nasıl kurulacağı ve nasıl okunacağıyla ilgili oturduk hatta Ayhan'la beraber 2018 yılında yolculukları hatta 2018 ve 2019 yılında yolculukları tekrar yaparak bu yolculukların hemen hemen aynısını Ayhan'la beraber ikimiz tekrarladık. Ve burada sesler, görüntüler kaydettik beraberce. Ee, bu da Ayhan açısından bence yolculuğu anlama açısından çok önemli oldu. Ve bu aşamadan sonra 1 saat 40 dakikalık bir kaba kurguyla Kudaykaya'ya gittik. Magnum'da Kudaykaya'ya sunum yaptık ve oradan aldığımız geri dönüşümlerle geri dönüp Türkiye'de açıkçası bir daha işin üzerinden geçip chapterları koymaya karar verdik. Bu chapterlar da aslında Kudelka'nın dediğim gibi formülasyonlarını içeriyordu ve onun anlattıklarından, onun izinden e, gitmemizi sağlıyordu. Bu chapterları koymak hem filmi gerçekten okunur hale getirdi, daha kolay okunur hale getirdi. Hem de Kudalka'yı, Kudelka'nın o anlayışını, yaşamını, geçmişini bütün o manifestosu ile ilgili tüm e, her şeyi çok iyi ortaya koydu. Ayhan burada e, senin de ekleyeceklerin olacaktır mutlaka. Ben e, sana bırakıyorum. Benim bu yaşadıklarım, hani senle beraber olan süreçte de daha öncesinde de bu şekildeydi. Yani şöyle, e, özellikle ben bu görüntüleri izledikten sonra bir sinemacı refleksi olarak bazı planların eksik olduğunu, Coşkun'un oradaki ko çalışma koşullarından dolayı çekemediğini biliyordum ve ısrarlı şekilde buna bir ek çekimler yapmamız gerektiğini hatta Josef'le bile bu yolculuğu tekrar yapabiliyor muyuz diye zorladık ama Joseph e, artık projesini bitirmişti ve katılmayacağını defalarca tekrarladı. O yüzden bu yolculuğu e, hem 2018'de e, hem de 2019'da birer kere tekrarladık. E, 2018'deki yolculuk da e, benim aklımda Joseph'in söyledikleriyle beraber dolaştım. Ee, tabii ki benim öyle büyük bir avantajım oldu. Bu o yolculuk benim açımdan çok faydalı oldu. Ee, çünkü Joseph'in orada neye güzel dediğini, nasıl bir huzur içerisinde olduğunu gerçekten hissedebildim. Ee, bu durum evet. dö döndükten sonra, geziden döndükten sonra kurguda çok işime yaradı. Gerçek anlamda duygularını anlayabildim Joseph'in ve böyle devam ettik. Bir şey daha ekleyeceğim burada. Çok enteresan yani bu bizim Kudelka'yı çok iyi anladığımızı aslında ilk ondan duyduk. Çünkü aslında Kudelka film yapılırken yani hiçbir şeye müdahale etmedi. Ve biz bu filmi en sonun önüne koyduğumuzda şöyle bir şey söyledi. Nefret ettiğim bir şey yapmış olabilirdiniz dedi. Ama gerçekten şöyle, kendini dinlemeyi, kendini yani konuşmayı çok seven bir insan değil karakter değil. Fakat şeyi söyledi, gerçekten bu film ben yaşarken, çalışırken ve o coğrafyanın içerisindeyken yani beni, formülasyonlarımı, hayata bakışımı ve manifestomu çok iyi anlatıyor dedi. O yüzden gerçekten şey, bugüne kadar benle ilgili böyle bir film yapılmadı, bundan sonra da yapılabileceğini düşünmüyorum diye kendisi ifade etti bunu konuştuğumuzda. Bu bizi çok mutlu etti gerçekten. Yani onu evet. anlamış olmak ve onu bu kadar iyi ifade edebilmek bizim açımızdan da bir başarıydı. Evet yani sabır gösterilirse yeteri kadar Emek ve ehemmiyet e, belirilirse bir sürece illaki bir verim da bence bir e, tür örneği Kudelika Aynı Nehirden Geçmek belgeseli. Kudelka'nın doğrudan olayını alıyor olmak film sürecinin sonunda ki kendisinin de az evvel siz de söylediğimiz titizliği ve inatçılığı e, çok çok meşhurdur. Hakikaten daha fazla bir şey e, söylenmese de olur gibi e, film hakkında. Bunu tabii biraz süremizin sonuna e, da geldiğimiz için e, söylemek e, durumundayım. Efsanevi fotoğrafçı Rüzef Kudelka'nın adımlarını gölge gibi takip ediyorsunuz. Film ilişkin pek çok e, aslında ayrıntı üzerine de konuşabilirdik ama bir yandan sürprizlerini de kaçırmak istemiyorum. E, kimi estetik tercihler de hayli ilginçti. Mesela e, öğren yerlerinin, antik kentlerinin film boyunca neredeyse hani bilmeyenler için anonimleştirilerek verilmesi aslında bir Kudelka... Uzun mesaisine şahitlik ediyor olmamız, orada kimi turistik değerden ortadan kalkıp fotoğraf sanatının önüne geçmesi, onun kadrajını nasıl takip ettiğiniz gibi pek çok konu var ama dediğim gibi hem filmin sürprizlerini berbat etmemek için hem de süremizi sonlandırdığımız için ben size teşekkür etmekle yetineceğim zaman ayırdığınız için ve gösterim tarihlerini hatırlatacağım son olarak. 14 Nisan tarihinde Kadıköy Sineması'nda, Kadıköy Sinematek'te pardon, 16 Nisan tarihinde ise Beyoğlu Sineması'nda e, izleyicileriyle buluşacak harika bir belgesel. Bu belgesinin yaratıcıları Coşkun Aşar ve Ayhan Hacı Fazloğlu bu akşam açık dergide kıymetli zamanlarını bize ayırarak bilgiler paylaştılar. E, Malumat paylaştılar Kudelika belgeseliyle ilgili. Son En son eklemek istediğiniz bir şey varsa onları duymak isterim. Benim söyleyeceğim şu sizin de söylediğiniz gibi aslında her şey arkeolojik alanlarda geçiyor ama biz bir arkeoloji filmi yapmadık. Aslında Kudelka da aynı şeyi söylüyor. Tamamen birbirleriyle eş bu anlamda. Yani bütün o anonimleştirme hepsi çok gerçekten tercihti ve orada Kudelka'yı... Kudayka'nın son projesinde ona dair derinlemesine görebilmek, yakından görebilmek bizim için müthiş bir şanstı. O yüzden çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz bizi yayınıza davet ettiğiniz için. İzleyicinin de umarım sizin kadar beğeneceğini ve zevk alacağını düşünüyorum. Herkese iyi seyirler dilerim gidenlere. Ben de şöyle bir şey ekleyebilirim. Bu film özünde bir zamana saygı duruşu filmi. Kudayka'nın sıkça tekrarladığı ve nasıl olduysa filminin bir yerine koyamadığımız bir Taylan atasözü izleyicilerin filmde ne bulacağına cevap veriyor sanırım. Zamanla yapılan işe zamanda saygı duyar diyor Kudeka. Açık Dergi